Evet, Gezi Parkı özel yayınında tekrar beraberiz. Tekrardan Mer merhabalar. Merhabalar. Bugün konuğumuz var biraz önce de sözünü ettiğimiz gibi. Tarih Vakfı bir gezi atölyesi düzenliyor. Onu temsilen eden Güven Bey'le beraberiz. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler, hoş bulduk. Evet bu e, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'nde bir atölye çalışması var ve Gezi Parkı süreci tarih yazımı açısından tartışılacak. Bu önemli bir şey çünkü Gezi Parkı ile ilgili Türkiye'de pek çok e, kitapta yayınlandı, birçok sergi de açıldı ama tarih açısından e, daha uzun boylu konuşulması ve e, belleğimizi, ortak belleğimizde nasıl bir yer şikayet ettiğini daha çok tartışacağız. Bu onların ilki oluyor evet, herhalde, evet, evet Biz biz de yolumuzu arıyoruz. Ee, aslında şöyle başladı her şey. Ee, i̇lginç bir şekilde tarih vakfı bünyesinde bu, bu yeni yönetim kurulu oluştuğunda aslında bir baktık ki hepimiz e, sürecin içerisinde birer aktivist olarak yer almışız ama kendimiz e, birbirimizi anlatırken bile tarihleri günleri birbirleriyle karıştırıyoruz falan böyle bir e, sürekli e, kaybolan da bir şey var bir yandan kalan bir şey var bir yandan kaybolan evet. bir şey var bir de üstüne üstlük hani ciddi bir itibarsızlaştırma e, siyaseti var ona eşlik eden yeni bir bellek yaratımı projesi var falan biz de bu süreç içerisinde şunu düşündük dedik ki hani hepimizin deneyimlediği şeyler var tanık olduklarımız var e bu şimdinin tarihi güncelin tarihi niye ...yazmak, güncelin tarihine sahip çıkmak... ...aynı zamanda... E, ...tahakümcü bir iktidara karşı direnişin de bir yoludur. E, çünkü kolektif bellek üzerindeki bozulmalar, yıpratmalar... ...ya da işte bu e, topçu kışlası örneğinde gördüğümüz gibi... ...ihya e, ediyoruz adı altında... E, ...kamusal alanlara yapılan müdahalelerin arkasında... ...aslında yeni bir kolektif bellek yaratma projesi var... O da iktidarın kendi kurumsallaşmış e, araçlarına e, yeni meşruiyetler devşiriyor. E biz de dedik ki bu süreci bakalım e, kolektif bellek, kent tarihi, kent hakkı, dayanışma süreçlerini beraberce nasıl inşa ederiz? Beraberce nasıl paylaşırız? E, fikir böyle ortaya çıktı. E, sonra şunu fark ettik. Bu tek başına tarih vakfının yapabileceği bir iş değil. Tek başına da yapmamalı zaten. Sürecin bir dolu paydaşı var ve ilk önce neler oluyor, neler bitiyor, bizim kaçırdıklarımız neler bunu tartışalım dedik. Ve sonra bir dizi toplantı yapmaya başladık. Bu toplantılarda aslında temel meselemiz. Nasıl hatırlarız nasıl e, bundan sonra ne yaparız? Bundan bunu hatırlamak ve kaydetmek için nasıl bir süreç izleriz gibi. E, mütevazi bir soruydu. Bu toplantılar sırasında çok şey öğrendik ve sonuçta yola çıktığımız yerin çok daha ötesinde bir yer olduk. O da başta sizler olmak üzere katılımcı dostlarımızın sayesinde oldu. Biz açık radyoyla görüştük. Bugün o kadar da mutluluk verici bir şey ki yarın beraber olacağımızı bilmek. Diğer yandan Gezi Parkı sürecinde görsel çekimleri toplayan e, video ile görüştük. Gezi araştırmacılarıyla, müşterilerle e, tarih diren tarih ya da işte e, benzeri bir çabanın platformun üyeleriyle bu e, Biyanet'le daha sonra aktivist gruplarla bu aktivist grupların içerisinde Kaos GL var, Lambda var, SFK var, antikapitalist Müslümanlar var ve biz her bir araya gelişimizde çok yeni şeyler öğrendiğimizi ve Hatta e, parkın içerisinde ve e, bütün o e, 15 günlük e, tarihteki kırılma anında e, yayın olduğumuz dostlarımızın aslında e, bizden başka neler hatırladıklarını ve neler gördüğünü keşfetmeye başladık. E, sonra yolumuz bu atölyeye kadar devam Evet etti. yani bu arada da işte burada depoda da gerçekleştirilen e, sergide de e, oradaki videolarda da çekilen fotoğraflarda ve yazılan metinlerde de fark ediyoruz ki zaten bu sözü edilen kolektif hafıza ya da kolektif bellek şey kelimesinde kolektif yani gelmesi özel bir önem evet, taşıyor. Yani evet. çünkü zaten gezi parkının temel Özelliklerinden biri herhalde ortaklaşan müşterek bir ruhun ve bu pratin ortaya çıkmasıydı. Bunun tabi bellek bölümüne geçişi daha da büyük bir önem taşıyor evet, o zaman. Evet. evet. Ee, biz ee, bir dizi soru etrafında ee, bu yarınki atölyede konuyu tartışmak istiyoruz. Aslında iki ee, ayrı bölümümüz var. Bir sabah olan kısım ki o e, dışarıdan da katılıma açık. Orada misafirlerimiz var. Ee, evet, biraz programı da anlatırsanız e, sevindiriz. Evet. E, orada misafirlerimiz var ve e, Uluslararası Akademi'ye tam da e, benzer Tecrübeleri yaşamış ve bunları izleyen e, akademiyadan e, konuklarımız var. E, Atina Üniversitesi'nden Niyakos kendisi son anda gelemeyeceği ortaya çıktı. Ama bize e, bir şekilde Skype ile bağlanma e, bağlanacak. Metni elimizde. E, Kayre Amerikan Üniversitesi'nden e, bir akademisyen konuğumuz var. O burada C2 olacak. Liga. Evet. Evet, burada olacak. Ee, biz işte Brezilya, Yunanistan e, ve e, Mısır'da e, benzeri hareketlere dair... E, ...ve bunların tarih yazımı sürecindeki etkilerine dair e, bilgi alacağız. E, bundan sonra... E, Gezi Parkı'nın içerisinde, direnişin içerisinde olan e, aktivist gruplar kendi gezilerini anlatacaklar bize kısa e, sunumlarla. Ve bu sunumlar içerisinde e, hem imgesel olarak hem de onun arkasında e, yatan kendi... ...hassasiyetlerini... ...ön plana çıkaran... E, ...sunumlar yapacaklar. Sonra da biz... E, ...her grubun temsilcisiyle... ...birer e, bir dizi masanın etrafında... ...toplanacağız. Aramızda sözlü tarihçi... ...arkadaşlarımız olacak. E, ve biz beraberce... E, Gezi anlatısı üzerine konuşmaya başlayacağız. Ee, belirli sorular etrafında. Ee, hepimiz bundan sonraki e, yol haritamızı beraberce göreceğiz. Ee, beraber deneyimlerimizi paylaşacağız. Birbirimizden fikirler alacağız. Ee, ve sonunda da bir değerlendirme e, süreci yaşayacağız diye umuyoruz. Evet, peki bu bayağı kapsamlı da yani sabah 9'da başlayıp evet. akşam 18'e kadar da devam eder evet. iki bölümlü bir şey anladığım evet. kadarıyla. bayağı kapsamlı bir program yani idal demek istemiyorum ama iyi bir başlangıç oluyor Evet, evet. Gezi'nin tarih yani baş adı da başlığı da zaten şimdi tarih olur Evet bu ee, bunun sonradan e, kitaplaşması gibi e, durumlarda bu tartışmaların bir şekilde yazıya dökülmesi, metinler haline gelmesi söz konusu mu? Ee, şimdi bizim... ...bundan sonra yapacaklarımıza... ...beraberce karar verme gibi bir... Evet. ...arzumuz var. İlk yola çıktığımızda... ...gezinin birinci yılına... ...denk düşen bir... ...dizi sergi yapmayı planlıyorduk. Bu... ...anlatıları bir araya getiren... ...ve tartışan... ...hem görsel... ...hem işitsel, hem de atölyelerle... ...desteklenen. Fakat... ...zaman ilerledikçe... Bu bir e, sergiyle anlatılabilecek bir şey değil. E, aslında bir dizi faaliyetin e, getirdiği, biriktirdiği bir şey olmalı diye konuştuk. Bundan sonra ne yapacağımızı galiba beraberce kararlaştıracağız. Ama böyle bir arzumuz var. Evet. evet. Ya farklı bir kırılmanın da galiba ortaya çıktığından da bahsedebiliriz. Yani Türkiye tarihindeki toplumsal hareketlerin e, ve toplumsal hareketlerle alakalı ortaya çıkan bu sosyal bilimlerde kullanılan maka malzemelere baktığımız zaman az ve cımbızla çekilen evet. unsurlardan bahsedebiliyorduk. Evet. Fakat Gezi Parkı'nda oldukça görünür olan bir şey vardı ki elde oldukça fazla materyal var. Bu evet. konuyu değerlendirebilecek. <gülüyor> evet. Ve bu sefer de farklı bir... E, sorun ortaya çıkıyordu. Evet. Bunları nasıl değerlendireceğiz, nasıl arşivleyeceğiz, nasıl ayıklayacağız ve nasıl düzenleyeceğiz? Evet, evet. Galiba böyle bir sorun da aynı şekilde tartışılıyor olacak. Ana kon e, konulardan bir tanesi de galiba bu olacak gibi. Evet, söylüyorum. evet. Biz e, şunu fark ettik. Başta artık böyle bir süreç yani eskiden malzeme yokluğu üzerinden e, bir sorun yaşanırken şimdi malzeme çokluğu ve sınıflandırma sorunlarıyla evet. karşı karşıyayız. Ama e, öyle bir şey ki aslında bu malzemelerin bu kadar parçalı bir yerde olması, bu kadar farklı ellerde olması çok da olumlu bir şey. Aynı zamanda bir savunma mekanizması bu. Çünkü tek elde olduğunda onun kurtarılması zor olabilir bir saldırı karşılığında. Yani artık günümüzün herhalde arşivleme teknolojileri bellek teknolojileri çok farklılaştı, çok daha karmaşık hale geldi. Ama şu önemli, biz Acaba bu farklı e, bellek e, kaydetme yöntemlerini hem metodik olarak hem de bir networkte birbirine bağlayabilir miyiz? Yani birbirimizden haberdar olup birbirimizde bir eşgüdüm içerisinde olabilir miyiz? Bunu da şimdinin tarihi yazımında kullanabilir miyiz? Evet, evet bir çeşit böyle e, internetin kendi çalışma biçimine de çok e, uygun düşüyor. Yani evet. sosyal. E, ...medya dediğimiz şeylerle... ...bir networking diye evet. adlandırılabilecek... ...herkesin... Evet. ...aynı anda birbirine bağlı... ...olabildiği bir... ...demin dediğiniz gibi de... ...önemli bir... ...koruma da sağlıyor. Evet. Yani tek bir merkezden... ...şu sıralarda Amerika Birleşik Devletleri'nde... ...çok ciddi şekilde tartışılan... işte ...NSA gibi bir istihbarat kuruluşunun... Evet. ...bütün bilgileri... ...denetim altında tutması gibi... Ciddi te sivil topluma bütün toplumsal hayata çok ciddi tehlikelerinde olduğu bir ortamda e, çok elde toplanmış ve birbiriyle net ile yatay olarak evet. bağlanmış olan kaynakların bir arada olması tabii iyi bir şey. Gazi evet, ruhuna da uygun evet. galiba. Bunun evet. somut örnekleri de galiba hem Atina'dan hem Kahire'den hem de Brezilya'dan da aynı evet. şekilde anlatılacak evet. anlatılacaktır. Oradan da gelen konuşmacılar var ve muhtemelen hikayenin benzer bir tarafı da metodolojik evet. olarak da belki benzer bir tarafı da oradan da görülecektir muhtemelen. Sanırım benzer fırsatlar ve benzer sorunlarla cebelleşiyoruz. O yüzden birbirimizi besleyecek bu süreç diye düşünüyorum. Evet. Peki dünyada siyaset, isyan ve tarih yazımı deneyimleri diye bir işte Liakos'un, Antonis evet. Liakos'un, Atina Üniversitesi'nden bu şey, internet üzerinden mi gerçekleşiyor? Evet şöyle bir sorun Skype. oldu. Kimlikle e, gelmesinde bir problem var. Pasaportunu kaybetmişti. E, Türkiye girişinde sorun oldu. O yüzden e, herhalde Skype'la gerçekleştireceğiz. E, metin elimizde. E, bize sunacağı metni de e, gördük. Çok ufuk açıcı olacağını düşünüyorum. Yani bu tarih içinde bulunmaz bir fırsat evet, yarattı tabii. Evet. Yani bütün dünyada evet. dünyada evet. da büyük bir ilgiyle izlendiğini sanıyorum. Evet. Yani. Ve bence şöyle de bir şey oldu. Yani tarihçilerin paradigmalarında da büyük bir değişim söz konusu. Çünkü tarihçiler... Belirli bitmiş bir olaya, belirli bir mesafenin açılmasını beklerler değerlendirmek için. Biraz kuş bakışı görmek isterler. E, fakat o kadar hızlı akan e, bir dünyadayız ve o kadar kolektif bellek, iktidar ve tarih yazımı arasında e, karmaşık ilişkiler var ki e, tarihçiler daha hızlı, daha e, hatta daha reaktif proaktif belki de evet. ee, hareket etmek zorunda kalıyorlar. Evet, bu tabi çok önemli bir nokta yani daha e, bugünkü sohbetimizin başında da söylediğiniz gibi e, burada bu toplantı tarih vakfının düzenleyiş tarzında bütün ilerleyiş tarzında da iki şey göze çarpıyor. Bir tanesi ortaklaşa hareket ediyor olmanın bu da belki Gezi parkıyla evet, ortaya çıkmış evet, bir bilinç evet evet Evet. kademesi diyebiliriz. İkincisi de tabi e, birlikte oluşturuluyor olması sürekli olarak. Yani aktivist olarak parçası da, olması parçası evet. olması da o da ikinci evet. söylediğiniz önemli bir şeydi. Yani sanıyorum e, Türkiye'de gezinin gezinin bir milat olarak da bir şekilde kabul edilmesinin önemli sebeplerinden biri de bu. Yani görmeyen içinde yaşamayanların bu benim subjektif kanım, kanaatim. Hiç yer almayan insanların uzaktan eski deneyimleriyle, değerlendirmeleriyle içinde yer alan, şu veya bu şekilde aktif evet. olarak yer alanların kendi yaşam tecrübelerinden süzerek değerlendirmeleri arasında önemli farklar çıktı. Ve bence dışarıda da izlemek, gözlemek isteyenler biraz problematik yaşadılar. Evet, evet. Özellikle gazeteciler ve sosyal bilimciler bu çok belirgin evet. bir şekilde ortaya çıktı. Evet, evet. Yani e, şeylere rastladık biliyorsunuz. Evinin penceresinden e, aşağıya bakıp buradan e, tahlilde bulunmaya çalışan böyle eski e, muhteber sosyal bilimcilerin ne hallere düştüğünü e, gördük. E, belki şunu söylemek lazım. Hani biz İçindeyken sürecin bunu e, analiz edebilecek e, ya da kendimizi bir adım dışarıya çekebilecek e, buna ne dersiniz? Bir profesyonel e, mercek mi dersiniz? Böyle bir şeye sahip değildik. E, ben kendi adıma şunu söyleyeyim. Ben o rüzgarın ve dalganın içindeyken hani bunu nasıl analiz ederiz? ...gibi bir dertle uğraşmıyordum o sırada. Çünkü hepimizin daha akut orada sorunları vardı. İyi ki de böyleydi. E, çünkü o deneyim bize çok şey öğretti. E, bugün biraz daha e, bir iki adım geriye atıp baktığımızda... ...o farklı deneyimlerin bizi nasıl çoğulculaştırdığını görüyoruz. E, hayatımıza... Yani ben kendim öğrencilerimle oradaydım ve e, ilk defa şunu fark ettim. Ne kadar... Yatay ilişkiye önem verseniz de akademiyada hep bir kürsü var ve hep bir mesafe koyuyor. Ama ilk defa e, yan yana çadırlardayken, yan yana mücadele ederken orada yatay ilişki var. Ve hepimiz orada öğrenciyiz. Hepimiz orada bir şekilde e, aynı mücadelenin içerisindeyiz. Çok dönüştürücü bir deneyim oldu. Bunların hepsi herhalde yarınki atölyelerde farklı konuşulacak, konuşulacak. değil konuşulacak. Evet yani ben bu fi tarihinde küresel iklim değişikliğiyle ilgili bu iklim yıkımıyla ilgili ilk e, uluslararası boyutta, global boyuttaki hareketlerin bir parçası olduğumuz günlerde e, bir şey diye bir şey uydurmuştum. Yani yerel, yatay ve yavaş, yani slow food hmm, anlamında evet. bir e, gelişmeye doğru gitmesi gerektiği izlenimi vardı. Sanıyorum Gezi'de bu bütün ortaya çıktı. Biraz öncesinde evet. öğrencileriniz de yatay bir şekilde e, yaşadığınız deneyimde bunu ortaya koyuyor. Yani ancak böyle ilerleyecek herhalde. O yüzden de işte içinde bulunamayanların e, tarihçilerin de bir kısmının çok e, biraz zorlandığını da hissediyorum. Evet. O yüzden söyledim. Bir şeyi yani. İçine girmeden. Peki yarın bir de böyle bir takım şeyler var atölyede son olarak onu da soralım. İşte bazı sesler, görüntüler mi nasıl değerlendirme yapılacak? Genel yani sadece konuşmalardan ibaret sunumlar diyor mesela. Evet biz şöyle bir şey 11. talep ettik. Sizin gözünüzdeki gezi anlatısı, deneyiminizi anlatan her türlü e, malzemeyle biz sizi bekliyoruz. E, kimi görsel sunumlar olacak. E, videolar, fotoğraflar ve onlar üzerinden. E, kimi ses kayıtları üzerinden. Mesela biz bu, bu çerçevede Biyanete ve Açık Radyo'ya çok teşekkür ediyoruz. Katılımlar bizim için çok önemli. E, onun dışında bireysel anlatılar olacak. Biz e, çok farklı... Gruplarla bir arada olduğumuz için aslında şunu göreceğiz o sunumlarda tahminim. Biz e, toplantılarda da onu gördük. Aslında görmediğimiz... ...ya da görüp de nedenini kavrayamadığımız birçok şeyi... ...manifeste edecek böyle bir imkanla sahip olacağız. Bu sunumlar işte 8-10 dakikalık sunumlar. Daha sonraki yuvarlak masa toplantılarında ise... ...hem bu sunumların birikimiyle hem de belirli sorular çerçevesinde... ...bundan sonra ne yapabiliriz konuşacağız. Evet bitirirken bir de adresi ve olayı nereden bilgi edinmek isteyen dinleyicilerimiz nasıl katılabilecek bir internet üzerinde adres ve tarih evet. zamanları da bir daha verirsek. Ee, hemen söyleyeyim yarın gerçekleştiriyoruz ee, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Karaköy'de ee, 9.30'da başlıyoruz ee, bir kayıt ve bir dizi biz bu sürece nasıl yaşadığımızı anlatacağımız ve de Tarih Vakfı bu süreçteki e, öğrendiklerini ve paylaştıklarını anlatacağımız kısa bir açılış var. Onu takip eden e, oturumda misafirlerimiz, uluslararası e, akademiyadan konuklarımız var. Bu e, 9.30'da başlıyor, e, 11 gibi bitiyor. Daha sonra biz e, Gezi Parkı deneyimlerini, sunuşları e, beraberce tutuyoruz. E, Dinleyeceğiz, göreceğiz. Sonra bir aramız var. Sonra atölyeleri yapıyoruz ve bir değerlendirme beraberce bir değerlendirme sonrasında günü tamamlıyoruz. Tarih Vakfı'nın sayfasından öğrenmeleri, ayrıntıları öğrenmeleri mümkün. Aynı zamanda bir basın bütünü de çıkardık. Çok teşekkür ederiz Güven Gürten ve şey. Belki değerlendirmeleri tekrar ileride Açık Radyo'da yapma çok fırsatı izleyebileceğimizi <gülüyor> ümidiyle çok, çok teşekkürler katıldığınız teşekkürle için. Evet böylece bitirdik bugünkü programı da Pazartesi görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın. <gülüyor> Gezi Parkı.